Şüphesiz şöyle diyelim yani işte bir başlayalım. Ben size birkaç kelimeyle yazdırayım. Evvela İslam hukukunun koruduğu temel esaslar vardır. Bunu zaman zaman vurguluyoruz. Tekrar tekrar etmeye de ihtiyaç var. Bunlar çok kıymetlidir ve bunlarla oynanıldığı zaman, bunlara güven kalmadığı zaman, bu huzur duyulmadığı zaman, bu emniyet yok olduğu zaman, beşeriyet çökme yaşar. Bunlar nedir? Bir, Can emniyeti. Can emniyeti giderse bir millet huzur duyamaz. Yarınından emin olamaz. Hiçbir ciddi yatırım yapmaz. Medeni alanda da ilerleyemez. Bugün Irak'ta yaşanan hadiseler gibi. Suriye'de yaşanan hadiseler gibi. Bu insanlar ne yapacaklar? Yarına yönelik yapamaz. Büyük iş kuramaz. Hayal kurması bile zordur. Hayali nasıl kurar? Günün birisinde huzur ve sükun gelirse diye onun arkasına kurar. İyi dikkat ediniz. Diyelim ki sizin eliniz, kolunuz, ayağınız bir yeriniz yaralıysa sağlam insan gibi hayal kuramazsınız. Ayağınız yaralıysa koşmayı hayal etseniz yara akla gelir. Hayaliniz de bile gelir. Yani onun yaralı olduğunuzu günün geçeceğini geçeceğine değil yani zihninize o yara takılır. Bunun gibi insanlar huzur duymadıkları bir devrede hayal kuramazlar. Geleceğe yönelik yatırım yapamazlar. Can, adamın canı dertteyken başka şeylerle çok fazla uğraşmaz. Bu millet anarşi yıllarını yaşadı, geçirdi. Bunun içinde Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Nasıl bu belde mukaddes bir beldeyse, nasıl içinde bulunduğumuz şu zaman dilimi, mukaddes bir zaman dilimi ise, birbirinize kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız o şekilde haram, o şekilde hürmete layık, o şekilde değerlidir diyerek vurgu yapıyor. Böyledir. Bu insanlar biz bir ara arkadaşların yanında konuşurken yanımızda Lübnanlı bir arkadaş da vardı onları konuşurken Türkiye ile ilgili tenkitlerimizi şikayetlerimizi dile getiriyorduk. E, o Ürdün, Ürdünlü diyorum Lübnanlı arkadaş dedi ki ya dedi hiç dikkat ediyor musunuz dedi siz dedi tenkit edecek bile ülkem diyecek bir ülkeniz var dedi kıssanız da şöyleseniz de biz ülkemiz bile var diyemiyoruz dedi. Böyle bir şey düşünemiyoruz. Filistinli'yi düşün, ülken var demekte de zorlanıyor. Suriyeli'yi düşün, ülken var demekte de artık zorlanıyor. Dolayısıyla yani can emniyetsizliği insanı çok ciddi tehlikelerin içerisine götürür. Bir tanesi budur. Diğeri yine hadis-i şerifte veda hutbesinde buyurduğu gibi mal emniyetidir. Bir insanın mal emniyeti yoksa, kazandığını bir kere koyamıyorsa, bir dükkan açtığı zaman cam çerçeve iniyor, içindeki yağmalanıyorsa... Veya bir bombayla her şey bir anda yok oluyorsa ne olur? O insan da aynı şekilde terk edinlik diyor. Aynı şekilde ırz emniyeti, aynı şekilde akıl emniyeti, aynı şekilde inanç emniyeti bunlar son derece önemlidir. Bunlara karşı yapılan suçlar kamu suçu kabul edilir, son derece tehlikelidir. Ve İslam hukukunda bunlarla birinci derecedeki alakalı suçların cezaları tayinlidir. Hakime bu konuda takdir yetkisi de verilmemiştir. İslam hukukunda diğer ifadeyle söyleyeyim, hakimin takdir yetkisi normal mahkemelerdeki hakemlerin takdir yetkisinden çok daha fazladır. Çok geniş bir alan verilir. yani önsözgün ama belli şeyler de vermez. Kasten adam öldürmede vermez, zina da vermez, hırsızlık da vermez. Belli şartlar vardır. Moraya geldi mi iş her şey değişir. Vermez çünkü öbüründe bir hakim hata yapsa. Cemiyetin bütününe ters etmez ama bu meselelerle ilgili hata yaparsa cemiyete yara alır, büyük tesirler yapar. insanları birbirine güvene kalmaz, hayata güvenleri kalmazlar. Dolayısıyla tekrar ediyorum, can emniyeti önemlidir. İslam'ı korumak için bir dünya hükmü vardır. Mal emniyeti kıymetlidir, ırz emniyeti kıymetlidir. Akıl emniyeti kıymetlidir, insanları inanç iman emniyeti kıymetlidir. Ve bunlar İslam'ın koruması altındadır. Ne hangi tarihte veya hangi peygamberin şeriatında diye soracak olursanız, ta Adem'den günümüze kadar bu böyledir. Bu temel esaslar değişmez. Hiçbir dinde değişmez. Detay kanunlar değişir ama bunlar hiçbir zaman değişmezler. Evet. Şimdi şöyle yazıyorsunuz. İslam hukukunun koruduğu temel değerler vardır. 1- Can Emniyeti 2- Mal Emniyeti 3- Irz Emniyeti 4- Akıl Emniyeti 5- İman Parantel içerisinde Din emniyeti. Bunlara karşı işlenmiş suçlar amme suçudur. Ve bütün asırlarda suçtur. Zamanın değişmesiyle değişmemiştir ve değişmeyecektir. Yani suç olma vasfı değişmeyecektir. Şunu unutmayın. Çünkü suçun yapısı değişebilir. Yani dün insanlar birbirlerini okla mızrakla öldürüyorlardı. Taşla öldürüyorlardı, günümüzde tüfekle öldürüyorlar, roketle öldürüyorlar, zehirli gazlarla öldürüyorlar. Şekli değişebilir. Ama nedir? Bunun suç olma vasfı değişmez. Yani siz bugün gelseniz de öldürme cezasını kaldırdık diye 50 tane mahkeme karar verse, Büyük Millet Meclisi'nden karar çıksa, bütün dünya toplansa artık öldürme yok dese, ondan sonra Allah katında bu yine kalkmaz. Bu bir hatadır, işlenen hatadır. Şimdi bulunmuş galiba. Ağrı da mıydı o çocuk. Çocuğu katla, karsla mıydı? Yani o, o çocuk. Yani o çocuğun katilini nasıl hayatta bırakacaksın? Hangi vicdan buna razı olur? Ne razı olur? nenesidir nesidir? Ama bu, bu dünya böyle. Ama İslam nazarına bu böyle değildir. İslam'da inşallah detaylarını göreceğiz. Bir insan kasten adam öldürmüşse ve bunu bilerek yapmışsa ve bunun için öldürücü alet kullanmışsa Evet yani bu insanın karşılığı ölümdür. Hocam bu iman emniyeti diğer din mensuplarını da kapsıyor mu? Evet kapsıyor. Kapsıyor. Yani sen biz zimmi niye diyoruz? İslam devletinin içerisinde yaşayan gayrimüslimlere diyoruz. Onların kendi dinlerinin gereğini yerine getirebilmeleri, dinlerini hür olarak yaşayabilmeleri aynı zamanda İslam'ın güvencesi altındadır. Bize göre o din yanlıştır. Bize göre o din batıldır ama bu insan onun doğru olduğuna inanıyor ve yani keme kendi keme yediğinin, kendi inandıkları gibi inanmaya terk edilirler diye vardır. Hatta şey lehum malena ve aleyhim ma aleyna. Bizim lehimizde olan şeyler onların da lehinedir. Bizim sorumluluklarımızı onlar da sorumluluklar taşırlar ve kendi dinlerini bu güvenin içerisinde yaşarlar. Böyle denilir. Evet. Biz e, tekrar ediyorum yani günümüzde bazı sıkıntılar ve onların zulümleri yüzünden e, bazen unutuyoruz, öfkemiz de bizi unutturuyor ama öyle değil. Yani tarihe geri dönün bir bakın. Hangi ülke ki fethedilmiş de orada Müslümanlar Hristiyanlığa işkence yapmıştır. Böyle bir şey olmamıştır. Yani en Müslümanların başına gelen hadiseleri hangi mesela biz Bulgaristan'ı fethettik, Yunanistan'ı fethettik, yani orayı fethettik, Sırbistan'ı fethettik, Lehistan'ı fethettik, hangisinde aynı şey yapıldı? İstanbul'u fethettik, hangisinde aynı şey yapıldı? Üstelik işin daha garibi var. Nedir? Onlar aynı şeyi kendilerine yapılacağını da zannediyorlar. Bu kendilerini panikletiyor da, misal olarak söylüyorum, Kudüs'ün fethi sırasında Selahaddin Eyyubi fethederken kaçan canını kurtarsın demişlerdir kendilerine verilecek teslim olurlarsa can emniyetine de inanmamışlardır. Niye inanmıyor? Kendi yapmıyor çünkü. Sonra da kaçanları perişan olmuştur, kalanları huzur duymuştur. Bunu da itiraf ediyorlar. Şimdi da, daima böyledir. Bunu idrak eden anlayan da vardı yani vaktiyle ama sonradan gider. Kendi zulümleri arttıkça kaybettiler. Nedir? Kudüs ahalisi diyorlar ki, Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu anh Kudüs'ü kuşatmıştır. Bütün can damarlarını kesmiştir. Şehrin dışarıdan yardım alamıyor. Takviye gelmiyor. Gıda tüketimi başlamıştır. Ve netice itibariyle çökmenin eşiğine gelmiştir koca şehir. Yani ikinci bir şıkları yok artık. Ne diyorlar? Diyorlar ki Hazreti Ömer gelirse biz ona güveniyoruz. Şehri savaşa teslim ederiz. Eğer o gelip teslim almayacaksa biz güvenmiyoruz diyorlar. Ölünceye kadar ne kadar takatımız varsa o kadar savaşırız. Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh hadiseyi kime bildiriyor? Hazreti Ömer'e bildiriyor. Dua etsinler ordunun başında Halid İbni Velid yok yoksa canlarını okurdu. Hazreti Ömer'e falan haber göndermeden bu işi hallederdi. Ebu Ubeyde çok yumuşak mizaçlıdır ama çok yaman bir insan insandır. O ne emre diye Hz. Ömer radıyallahu anha haber gönderiyor. Hz. Ömer radıyallahu anh kan dökülmesin diye kalk Medine'den kalkarak Kudüs'e geliyor. Üstelik nasıl geliyor? Hani meşhur bir kıssa var. Yani kendi hizmetkarıyla sırayla nöbetleşe deveye biniyorlar. Fazla deve de almıyor. Nöbetleşe deveye biniyorlar. Yolda oraya geliyordu. O kızların yaşandığı hadise bu yolculuk sırasıdır. Böylece Medine'yi e, Medine diyorum Kudüs'e geliyor, bölgeye geliyor ve giderek kaleyi kendi teslim alıyor. Onu duydukları için onun adaletini bak insanın adil olması nelere sebep oluyor. Onun adaleti yayıla yayıla Hazreti Ömer böyledir dene dene o gelip teslim alırsa canlarına, mallarına, ırzlarına güveniyorlar. Güvenince de ne oluyor? Teslim oluyorlar. Ve ondan sonra da kendi huzur duyuklarını zaten hala o gün de söylüyorlar, bugün de söylüyorlar yani doğrusu inkar da etmiyorlar. Şimdi bu ve benzeri, aynı da bu aynı zamanda bize bir şey üretiyor. Adalet duygusu neler, ne kaleler fethediyor. Hani söylenir ya bir şehri surlar korumaz, önüne kazılan hendekler korumaz. Bir şehri asıl içinde yaşanan hak hukuka riayet ve adalet korur. Eğer adalet içeride çökmüşse o kale eninde sonunda düşer. siz kaleler, beldeler düştüğü gibi dışarıdaki adalet diye ne olur? Kaleler fetheder. Gelir fetheder ve o insanlar bunu söylerler. Şimdi övünüyoruz ama yapmıyoruz. Ne, ne diyoruz? Vaktiyle Avrupalı tepemde kardinal külahı görmektense bir Müslüman sarıhı görmeyi tercih ederim diyor. Neden diyor bunu? Onun adaletine güvendiği için diyor. O zaman da kaleler kolay düşüyor. Doğru olan budur. Evet. Ne dedik? Ammet suçudur bütün asırlarda suçtur mu dedik? Zamanın değişmesiyle değişmemiştir ve değişmeyecektir. Bu alandaki bilgileri can emniyeti ile ilgili hükümlerden başlayarak paylaşacağız. Bu bölüm kaynaklarımızda daha çok Kitabul Cinayet başlığı altında işlenir. Şimdi tarifi diyorsunuz. Tarifi Cinayet Lugatte, haddi aşmak, sınırları geçmek demektir. Islalahta, can ve insan azaları hakkında haddi aşmaya başkalarına zarar vermeye denir. Tariften anlaşılacağı gibi Cinayet sadece can kaybına sebep olana değil, aynı zamanda aza kaybına sebep olanlara ve yaralamalara da denir. Tamam. Şimdi yine alt başlık atıyorsunuz. Ölüme sebep olan suçlar. Parantez içerisinde katil. Tabii katil adam öldürme daha doğrusu tek değildir. Yani şüphesiz daha da kısma daha bir sürü detayı var. Ana hatlarıyla ilerlemeye çalışıyoruz ve şöyle diyoruz katil beş kısımdır. Bunu daha anaya gete, 3'e toplayan da var. Ama 5'e toplanmasında fayda var. 5 kısımda incelemesinde fayda var. 1. Katli amd. 2. Evet. Katli şiphi amd. Katli şiphi amd. 3 katli hata 4 bunu Türkçe eleştirerek söyleyeyim hataya benzer adam öldürme 5 ölüme sebep olma Temel olarak bu beş şekilde vardır. Şimdi incelemeye başlıyoruz. Katlamd. Öldürmeyi hedefleyerek ve silah kullanarak adam öldürmeye denir. Adam öldürmeye denir. Şimdi şöyle diyelim inşallah şey yapacağız da. Pekala yani bir insanın adam öldürme kastı ve niyetini biz nereden anlıyoruz? Bazen insanın kendisinden anlayamayız. İkincisi, insan senin aklınla da oynamaya kalkan bir varlıktır. Bazen çok güzel rolde yapar. Yani çok yerli yerinde, ustalıklı eee rol de yapar. Onun yaptığı öldürme şekline de çok değişik öyle şekiller verir ki aklın hayalını durur. Planın içerisinde plan, planın içerisinde plan vardır. Şunu kastediyorum. Bu durumlarda hakim niyeti ifade için birinci derecede neye bakar? Alete bakar. Kullandığı alet çayet, delici, kesici, parçalayıcı bir alet ise ne yapar? Öldürme hedefli olduğuna hükmeder. Silah kullanan bir insana İslam hukukunda hakim bey ben bunun omuzunda bir delik açacaktım. Çok kızmıştım ama öldürmeyi niyetim yoktu dese kabul etmez. Niye? Tabanca kullanması ve öldürücü noktaya ateş etmesi yakıyan ateş etmesi öldürme hedefli olduğunu gösterir. Hatta şunu da üzerine yeniden durmak lazım, şunu da kolay kolay kabul etmez. Günümüzde bu var esasen, mevcut hukukta da var. Adamın bacağına sıkarsan öldürme hedefini kabul etmiyor. Paçayı ucuz yırtıyorsun. Onun için bacağı, mafyanın birinci vazifesi bacağı sıkmaktır. Şimdi, ama diyelim ki bu ölüme sebep olduysa, kanı kolay durulmuyorsa, yani pıhtılaşmıyorsa, Aynı şekilde yani bu insanın atar damarayı öne alınamıyorsa veyahut da yerleşim merkezlerinden uzak da kan kaybından ölüyorsa o zaman ne olacak? Üzerinde durmak lazım. Ya yani İslam hukukunda şu ana kadar gelen elimizdeki dokümanlarda eğer silah kullanmışsa bu bacağı sıksa bile öldürme hedefli kastedilir eğer ölüme sebep olmuşsa. Yeniden belki masaya yatırabilir ama mevcut kanunda biliyorsunuz bu öldürme hedefli değil. Çünkü işte bacak öldür aza değil bu sistem üzerinden gidiyor. Silahtan kasıt diyorsunuz şimdi. Kesici, delici ve aza parçalayıcı. Olan aletlerdir. Kılıç. Bıçak. Hançer. Ok. Mızrak. Ok mızrağın zamanı mı demeyin. Tam zamanı. Ses çıkartmıyor. Sen, sen, sen. Yasak da değil. Evde bir tane bulundurun. Ne olur ne olmaz. Tabanca. Evet şimdi. Tüfek. Top. Balta. Testere gibi. Daha dünya kadar var. Bak tavsiyelerim arasında balık zıpkını da var. O da ses çıkartmıyor bir. Yasak da değil iki. Bir de biliyorsunuz zıpkının şeliktir oko O iple zıpkına bağlıdır. Yani vurduğunuz kaçamaz. Çekip geri alabilirsiniz. Evet. Kısaca Kullanılan alet Öldürücü aret ise bunlarla işlenen cinayet kasıtlı ise katliant olarak adlandırılır. Çünkü kullanılan alet katilin niyetini en iyi açığa vuran delildir. Tamam. Bu hadisenin özetiyeti dediğim gibi. Dünya kadar detayı var. Şöyle diyor şimdi. Kasten adam öldürmenin hükmü. Bir cümleyle kaynaklarımız bunu şöyle izah ederler. Allah katında büyük günah Dünyada kısastır. Buraya bir boşluk bırakın. Nisa 93. ayeti yazın. Ayet-i ne diyor? "Men yaktul mu'minen mutaammiden bir mümini kasten adam öldüren insan fecezehu <gülüyor> bu insanın cezası cehennemu haliden فيها." cehennemdir. İnsan bunu helal olarak kabul ederek bu işi yapıyorsa, haliden fihi orada ebedi kalıcıdır. Ve kadıvallahu aleyhi Allah'ın katabı onun üzerinedir. Ve Cenab-ı Allah ona lanetler ve addalehu azaben azim. Allah onun için büyük bir azap hazırlar. Bu bilinmelidir ve son derece önemlidir. helal olarak yaparsa, ben aynı zamanda yani şöyle helal olarak yaparsa derken, şöyle basit açık misal veriyorum şimdi. Şu anda 529 tane insan Mısır'da mahkeme hakkında karar verdi. Ne diye karar verdi? Helal görerek karar verdi. Bu öfkeyle öldürme değil. Öfkeyle öldürme, kan havasında öldürme ve de haram olduğunu bilir. Yani, töredir, bilinen nedir, kan davasıdır, öldürür, öldürmenin doğru olduğunu da bilir. Daha önce anlattım, yarı da latife bu konuda işlenen tuhaflıklar da var. Olan hadiseyi anlatıyorum. Yine burada anlattığımı da hatırlıyorum. Adam gelmiş, kan davası takip etmiş, ormanda odun keserken, adam odun keserken yoruluyor, hem dinleniyor, hem de vakit girdiği için abdest alıyor, namaz kılıyor. Kan davası. Öbürü de gelmiş pusuya yata yata, bakıyor ki adam namaz kılıyor. Katil olan adam değil. O sülaleden adam. Namaz kılıyor. Namaz kılarken diyor ki ya namazını bitirsin de vurayım. Yani, namazı beklerken aklına geliyor. Ya bu adamcağız iyi bir adamcağız diyor. Namazda vurayım sevap kazansın. Adamcağızı namazda vurmuş. Şimdi bu haram olduğunu bilmiyor mu biliyor şeyden mantık da var, düşmanlı da neticede yok. Yani cahiliye insana neler işletiyor? Şeytan hangi kapılardan giriyor? Bunu anladık. Pekala, mahkeme bu öfkeyle değil, kan davası değil, bir kavgada değil. Mahkeme nerede bu kararı veriyor? Mahkemede enine boyuna tartışılması gereken bu gerçekten suç mudur denilen, bu insanların öldürülmesi doğru mudur denilen veya suçu nedir denilen bir noktada sen mahkemede karar veriyorsun. Mahkemede başka izah yok bunun. Mahkeme bir insanın öldürülmesine karar veriyorsa bu öldürmeyi helal kabul ediyor demektir. Hükmüne ne diyeceksin? Bu. Bu ayet bir mümini bir insan kasten öldürürse mahkeme kararı bunun başında gelir. Hazreti Ali radıyallahu anh'a öldürme planı yapan beş insan tutuklanarak getirilmiştir. Anlaşıldı. Demişti ya emir almıyorum. Bu insanlar seni öldürmek üzere plan üzerine konuşuyorlardı. Suçüstü yaptık. Hazreti Ali haklarında idem kararı vermemiştir. Ya emir almıyorum. Sen onları sağ bırakıyorsun. Onlar seni sağ bırakmayacaklardı. Dendiğinde de onların suçunu ben mi işleyeyim? demiştir. Yani şu anda ölümlü hükme demem. Bunu bana hükmet beni mi Allah katında bu duruma düşüreceksiniz demiştir. Ki o öldürseydi kimse onu yadırgamazdı. Çünkü cinayet suçu üzerine bu insanların hariciyle yapıları da biliniyor üstelik. Ama şimdi sen ne oldu? Meydana çıktı. Gösteri yaptı. Veyahut da seçtiği insana sahip çıktı. Bize razı olmadı diye bir insanı öldürüyorsun. Hakkında idam kararı veriyorsun. Pekala bu nedir? Helal görmedir bir nevi. Üzerinde çok ciddi şekilde düşünmek lazım. Ayet-i Kerime'de bu. Yani bu insanın azabı ebedi haramdır, ebedi cehennemdir diyor. Orada kalıcıdır. Allah'ın gadabını da, lanetini de üzerine çeker. Ve Cenab-ı Allah onun için erim bir azap, büyük bir azap hazırlamıştır diyor. Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesinde. Tamam. Ancak ölen insanın velileri parantez içerisinde miraçları tarafından affedilirlerse kısas düşer. Tabi ceza başka cezaya intikal eder. Diyete intikal eder biliyorsunuz. Kısaca ama yine hükümle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Katil ayrı bir hüküm bu. Katil katlettiği insanın mirasını alamaz. Nerede olmuş? Nerede olmuştu? Eskişehir'de mi olmuştu? Bir kız ninetin öldürdü mirasını almak için. İşte e mirasını alamaz. Diğerlerini de söyleyeceğim. Bu kasten adam öldürmede alamaz. Evet. Her birini sırayla söyleyeceğim. Bu çeşit öldürmede kefaret yoktur. Çünkü kefaret bir ibadettir. Kasten adam öldürme gibi büyük bir günahı temizleyemez. Daha önce yemin bahsinde hatırladığım paylaştık. Yemin üçe ayrılır da yemini lav diye, yemini münakete diye, yemini gamus diye. Gamus ne demek? Yalan göre. bile bile yemin etmektir. Vereceğim diye yemin etmiyorsun. Daha yemin ederken vermeme niyetindesin yapacağım diye niyet ediyorsun yapmama niyetindesin bırakacağım diye yemin ediyorsun bırakmama niyetindesin haşa Allah'ın adını yalan yere kullanıyorsun buna gamus deniyor yemini gamus insanı günaha daldıran demektir bunu kefareti temizlemeye yetmeyeceği için kefareti yoktur yemini münakide kefaret vardır çünkü ona yetiyor ama buna yetmiyor bunun gibi bu büyük bir günahtır kefaret bir ibadettir o bunu temizlemeye yeterli değildir. Ya. Ömrünün geri kalanı varsa, kendini ölümden paçayı kurtarmışsa, ya doğru olancıdır. Gerçekten tövbe etmek, gerçekten pişman olmak, ömrün kalan kısmında da bunu yapmamak. Yemini, ya ne, ne diyoruz buna, biz buna? E, Tövbe'yi tevbe, ne diyoruz? Tövbe'yi nasuh diyoruz. Evet. Evet. Yemin et tutmak caiz değil. <gülüyor> Tutulacak yeminler var, tutulmayacak yeminler var. <gülüyor> Neyse aklımda bir şey söylemeyeceğim. 2 Şef'i amt şibh amt 14 yaşlarındayken bir mahkemeye gittim. Mahkemede de pavyonda kavga olmuş. Tamam mı? Pavyon kadınına yemin ettiriyor hakim, namusun ve şerefim üzerine. Şimdi kadın yemini etti. Neyse ondan sonra millete geri döndü. Diye, namusu şerefi ya? Dedi. Bütün millet gülmekten kırıldı. Hakim bakıyor bu millet niye gülüyor diye. Evet. Galiben öldürmeyen galiben öldürmeyen, silah sayılmayan bir şeyle vurarak öldürmeye denir. Tokat. Tokat. Çubuk. çubuk. Kırbaç. gibi bir tencere <gülüyor> Evet. İmam-ı göre kalın sopa büyük taş da silah sayılır. Çünkü öldürücü olabilirler. Şimdi silah konusunda askeriyede bir ifade vardır. Doğru bir ifadedir. Hiçbir silah eski değildir. Ok halen işe yarıyor. Mızrak halen işe yarar. Eskimiş toplar, tarihi toplar. İçersen barotu, gülleyi doldur, Bir evi göç attırırsın. Elinde neden yerden yakaladığın taş bile yerine göre silahtır, Filistinin çocukların yaptığı gibi. Yerine göre her şey kullanılabilir, her türlü silah yenidir. Sadece moderni olur, daha moderni olur. Ama en modern silah, lazım olduğu an elinde olan silahtır. Elinde daimen lüzumludur. Hükmü büyük günah. teffaret ve ağırlaştırılmış diyettir. Bu diyeti bu diyeti akile öder. Şimdi akile nedir diyeceksiniz tabi. O akile o akiller, bu akiller değil. Günümüzde şöyle diyelim, günümüzde akrabadan başlayarak çerçeveyi genişletirseniz akile bu ne denir? Yani kendi yakın akrabaları, sonra köylüsü, sonra kasabaya doğru genişletilir. Bu belli bir sayıya ulaşıncaya kadar genişletilir. Yani yaklaş diyelim 5000 kişiye ulaşıncaya kadar yaklaşık genişletilir. Daha doğrusu mebla küçültülünceye kadar genişletilir. Misal olarak söylüyorum. Şu anda yuvarlak rakam. Çok emin değilim ama yani bir diyet yaklaşık 400 bin 400 bin lira. Değil mi? 400 bin. Eski tabiriyle milyar. 400 bin lira tutar. 400 bin lirayı şöyle yüze bölsen ne yaparsana? 100 liraya bölsen Dört bin lira, dört bin lira daha yetmez, daha büyütmen lazım rakama. Yani dört, ha dört bin, ha dört bin rakamına, dört bin kişiye kadar, evet, dört bin kişiye kadar genişletilir. Anlaşıldı? Eskiden neyle başlardı bu? Asker arkadaşlarıyla başlardı. Aynı tertip olanlarla, aynı divana yazılanlarla, aynı cephede savaşanlarla başlanılırdı. Neden aynı cephede savaşanlarla başlanılırdı? Çünkü bu insanlar cephede birbirinin yerine can koyan insanlar. Birbirini koruyan insanlar, ölümü göze alan insanlar. Hayatta da birinin başına bir şey geldiğinde ne oluyorlar? Onunla ilgili yardımlaşıyorlar. Rakam 100 lira gibi, 50 lira gibi rakamlara düşürülür. Bunu herkes ödeyebilir. Bir insan ödese, hele de ile adam öldürmede adamın başına bir iş gelmiş. Kamyoncu birisine çarpmış. Sonra bunu kim ödüyor? 4-5 kişi ne oluyor? Toplanıyorlar. Bu parayı 150 lira topluyorlar. 70 lira topluyorlar. Ödüyorlar. Onlara hiç dokunmaz bile. Karşı sülale bu 400-400 bin lirayı bütün alıyor. Onlar açısından problem yok. Bir de gerekirse bu ikiye de rakamıyor yok. Ikiye de bölünür. Yani iki posta halinde yani birincisinde 50 lira verir. ikincisinde işte diyelim ki bir yıl sonra bir iki daha verir. Gerekirse de üçe de bölünür. Yani şu olarak bu şekilde ödeme yapılır. Bu verene hiçbir ağırlık vermez. Ama alan bunu toplan aldığı için oldukça kıymetli olur. Bir şey daha var. İnsanlar birbirlerine sahip çıktıkları için, birbirlerini destekledikleri için yardım edilen insan yardım edenlere minnettar olur. Cemiyet de birbirini korur kollar, bu nevi hatalara karşı da kollar. Bakınız yani kardeşiniz elinden bir şey çıkmış. İnşallah aramızda bir daha yaşanmaz. Şöyleydi, böyleydi. Derken yani cemiyetin kendi kendini kontrol etmesi gibi bir müesseseyle meydana getirir ve son derece esasen sosyal dayanışma deniyor. Yeni adıyla kıymetlidir. Değerlidir. Akile o demek. Evet mahkemenin rolü yok hocam? Direkt iki Hayır. Mahkeme yok. Hayır. Mahkemenin rolü nedir? Bu ölüm esasen Kasten adam öldürme dilimine mi girer? Tabi ona karar veriliyor. Yoksa hata hatayan adam yani şey olarak ben yani Allah için evet silah attım ama ben bunun insan olduğunu bilmiyordum da diyebilir. Ve benzeri. E, trafik kazasında adam çarpmış üzerine mi sürmüş ölmüş? Trafik kazası diye mi iddia ediyor? Yoksa hakikaten sokaktan önüne çıkmış da firane basmış duramamış da öldürmüş? Hakimin rolü zaten çok büyük. Böyle bir durumda fertlerin devreye girmesi, linç hadisesinin yaşanması da ayrı bir cinayettir. Çünkü bu insanın kasten mi öldürdüğü şeyi tespit edemezsiniz. Katil adam öldürür. Ey millet şu adama bu adamı öldürdü diye bir feryat eder. Bir bağırır, yetişin, koşun, tutun. Adamcağız kendi de ispat edinceye kadar canı çıkar. Tamam? Bunun için doğru değildir. Mahkemenin sonunda deliller gelir, hukuk gelir, sistem gelir, iddialar gelir. Delillere bakılır, ondan sonra netleştirilir. Ortaya gerçekten ne niyetle o ortaya çıkar ve kimin öldürdüğü ortaya çıkar. Yani az mı? Yani şey yapıp da başkasının üzerine atan insan az mıdır? Başkasını katlettiren insan az mıdır? Bu ülkede bu çok yaşandı maalesef. E, tarih boyunca da yaşandı. İnsan ahlaki dengeyi kaybedince her türlü suçu cinayete işleyebiliyor. Evet. Bahsetini söyleyeyim ben size. Uğur Mumcu, yani Müslümanların Uğur Mumcu'nun cinayetiyle yakından uzaktan şu bile alakası var mıydı? Yok. Sokaklarda ne diye bağırdılar? Kahrolsun şeriat. Layık devlet neydi? Unuttum. Türkiye, layıklı, layık. Türk, Türkiye layıktır, layık kalacak, bilmem ne edecek. Kime söyleniyor? Müslümanlara. Kim öldürdü? Kendileri. Danışı Kim öldürdü? Evet. Evet. Danışa başkısında Allahu Ekber dedi. Başörtülülere bilmem ne diye bir laf söyledi. Ondan sonra ne, ne çıktı altından? Evet. Bu ve benzer. Yani biz bunun bu oyunu, bu filmi çok gördük biz. Menemen hadisesinde elin an yaşına şeriat isteriz diye bağırdılar. Sonradan da kurşunlar yağmaya başlayınca hani bana para verecektiniz diye bağırmaya başlamış adam. Şimdi ondan sonra az mı ülke bu ülkede oldu gitti. Bu ve benzeri. Dolayısıyla mahkeme hakikaten adil olacak. İnceleyecek. Bu öldürme şeklindedir. Öldüren kimdir? Katil kimdir? Nenin nesidir? Ne oldu? Ne gitti? Karar ondan sonra verilecek. Eğer bu nevi kuru gürültülerin içerisinde nice masum insan gider ki ve nitekim nice masum insan gitti. Hocam geçen yıl Ramazan ayında Mürriyet gazetesinde bir haber aynen şöyle. Haber zaten gerisini okumuyorsunuz. Başta okumuştan sonra türbanlı kız iftar <gülüyor> vakti dehşet saçtı. Eh Evet. evet. Ben talebelik yıllarında şeyi, Üsküdar'da işte vapura geliyoruz ya gazetecinin önünde gazeteler böyle biraz daha şimdi o kadar oku millet böyle bir de ilk sayfayı okusun yarım sayfayı okusun diye böyle sıralarını da şeyde gördüm ee, Günaydın gazetesi vardı Hürriyet'in arkadaş kardeş gazetesiydi Günaydın kendi de basardı ama çafak, e, basamayacağı daha rezil fotoğrafları onunla basardı. Yani e, rezil hane vitrini gibiydi gazete. Öyle diyeyim şey olarak. Kocaman puntoyla yak kalmışlar ne Erbakan Hoca metresiyle yakalandı diye. Bu kadar. Bu nenin nesidir, ne menem yalandı diye okudum. Erbakan Hoca meclisin içerisinde eline metreyi almış, bir yerinin ölçüsüne inanmamış ben ölçeceğim diye metreyi almış ölçmeye gidiyor. Şimdi şimdi GaAs'nın verişi böyleydi. Yani ponto bir uçtan bu uca kadardı. Yani şey olarak. Bu ve benzeri yani neler neler yaşandı bu ülkeler. Yani inşallah ak akıllanırız ama e, budur yani bir ölüm şekli nasıl olduğu, ne etti mahkemenin ve hakimin rolü gerçekten büyüktür. Ama tek suç tespit edildikten, netleştirildikten sonra nedir? Artık hakimin tek takdir yetkisi bu nevi suçlarda devreden çıkar. 3. Tamam. Evet. Hata ile adam öldürme. Evet. Yok. E, bunu şey hükmünü söyledik miydi? Söyledik değil mi? <gülüyor> tamam. Aklım. Hata ile adam öldürme. Evet. Bir insan Düşman zannettiği bir kimseye hedef tayin ederek ateş yapıyor. Sonradan vurduğu kimsenin Müslüman olduğu zannediliyor. Veya av zannettiğinin insan olduğu ortaya çıkıyor. Ya da yolda arabasıyla giderken aniden önüne çıkana duramayıp çarpıyor. Bu nevi öldürmelere Hataen adam öldürme denir. Bunun da dünya kadar yani şeyi var yani misali var yani elbette ki. E, gemiyi kaptan ne yapıyor limandan hiç aslında limandan ayırıyor daha kapak kaldırmadan ayırıyor araba geri kaçıyor öl öl öl ölüyor. Yani gerçi bu sebebiyet meselesine, sebebiyet meselesine gelir fiilen adam öldürme ama bunun ötesinde dünya kadar öldürme sebebi var. Ee, burada anlatmıştım bir zamanlar. Ee, yaşanan hadise olduğu için daha tesirli oluyor. Ee, okuldan çocuk bahçeye birkaç gün evvel domuz girmiş. Birkaç kere de giriyor. Çocuk okuldan geliyor. Fasulyelerin kıpırdadığını görüyor. Ondan sonra bahçede domuz var diye bağırarak içeri giriyor. Evin erkeği de silahı alıyor evden, bahçeye gidiyor, kıpırdayan fasulyelere basıyor kurşunu. Kadıncağız arkada fasulye topluyormuş. Kadını öldürdüler. Bu ve benzeri, yani ne yapıyorsun? Başka şey zannediyorsun, yani bu öldürme hedefi yok belli yok. Ama bu ciddi bir ihmaldir. Yine de öldürmedir. Bizim bu öldürmelere biz ne diyoruz? Hataen adam öldürme diyoruz. Hükmü. kefaret ve akile üzerine akile üzerine diyet. Akile artık biliyorsunuz. Bunun diyeti hafifleştirilmiş leştirilmiş diyettir. Ölüm sebebiyle Ölüm sebebiyle Günahkar değildir. Yani bu insanın üzerine öldürme günahı yoktur. Ama hiç mi günahı yoktur demiyoruz bak. Süratli mi gidiyordu? kıpır diyor diye hemen kurşun yağdırılır mı? İlk önce seslenmesi gerekmiyordu. Birisin var orada demesi mi gerekmiyor muydu? Kısaca ihmalin vebali vardır. Derece derece vardır. Ters yoldan mı gidiyordu? Nasıl diyeyim farlarını yakmamış mıydı? Bütün bir sürü şey sıralayabilirsiniz. Bütün bunların kendine göre nesi vardır? Günahı vardır, vebali vardır. Herede yani düşün öldürme hedefi yok ama öyle süratli ki arabaya hakimiyeti kaybediyor. Kaldırıma çıkıyor, kaldırımda yürüyen insanlara vuruyor. Yani elbette ki bunda günah var ama tekrar ediyorum. Nedir? Öldürme fiilinin si günahı yoksa yoktur, yoktur netice itibarıyla. İhmallerinin başka sebep olduklarının vardır. Bile bile kırmızı evet. Kırmızı ışıkta geçmeyle ilgili olarak yani elbette ki yani ne suçu var? Teebbür diyoruz biz buna. Suçu var. Ama o adamı öldürme hedefi yok. Bunu böyle kabul ediyoruz. Ee, iki türlü hadisedir. Adam öldürmeden dolayı hatayan adam öldürme bölümünden diyet ödettireceksin. Öbür taraftan farklı bir şeyden dolayı cezalandıracaksın. Evet. Hem bunda hem bunda yazıyorsunuz hem de şip-i şip, de, şip de, yani bir öncekinde bir öncekinde yine katil öldürdüğü insanın mirasını alamaz. Pekala yani bu insan niye alamazsın? Yani hadi öldürmek istemiyordu ki hep şüphe var ya. O şüphe yani şey olarak o şüpheden dolayı miras alamaz. Bununa yeter mi? Yani dolayısıyla hükmü derken, bir öncekinde de bunda da ne vardır? Miras mahrumiyeti vardır. Şeyde olduğu gibi. Buraya da şey yazıyorsunuz. Nisa suresinin 92. ayetini yazıyorsunuz. Oraya yer bırakın. O mekene limut minin en yaktıle müminen illa hataen. Yani ayet kerime'nin üstüne dediklerim. Bir mümin, bir başka mümin ancak hataen öldürebilir. Yani başkası düşünülemez diyor zaten. Ancak hatanı öldürebilir. Ve men gatele hatan mü'min bir kimseyi hatan öldürürse bir insan da fetahriru, rakabetin mü'mine dolayısıyla mü'min bir köle azat edecek. Ve diyetüm müsellemetün ilâ ehlihi ehline de diyet verilecek. İlla en yassattakû ancak bu insanlar affederlerse tasattuk ederlerse tamam kazadır olmuş derlerse o zaman başka. Böyle diyen de var mı? Var. <gülüyor> var. <gülüyor> Günümüzde bulunmasa da var. Daha önce yine zannediyorum paylaştık. Tekrarlarında fayda var. Hep yad etmekte de fayda var. Ee, Huzeyfe İbni Yaman radıyallahu anh. Babası Yaman. Çok yaşlı. Kalede bırakmışlar. Kadınlarla çocuklarla beraber. Bir başka yaşlı insan daha var. Onu da kalede bırakmışlar. Kalede kalan mücahidler Uhud'da iki tane ton ton ihtiyar konuşuyor. Bir tanesi öbürüne diyor ki, ömrümüzden geriye ne kaldı diyor. Taş çatlasın bir eşeğin iki su içimi kadar bir zamanımız kaldı diyor. Eşek sık su, su, e, su içen bir hayvandır. Bir de düşünün, deve haftada bir su içiyor, e, eşek saatte bir su içiyor. Siz <gülüyor> Eşekle devenin su içme oranı bir haftada içtiği suları yan yana getirseniz eşek devenin herhalde 50 katı fazla su içiyordur. Arap alevinde eşeğin iki su içiminin arası kısa zaman dilimi için kullanılırmış. Önümüzden kala kala diyor. Bir eşeğin iki su içiminin arası bir zaman dilimi kaldı. Yaşayıp da ne yapacağız diyor. Gel diyor kılıçlarımızı alalım. Uh da gidelim. Belki Cenab-ı Allah şehitlik nasip eder diyor. İki ihtiyar kılıçlarını alıyorlar. Uhud'a Uhud gidiyorlar. Uhud'a vardıklarında da tam curcuna her şeyin birbirine karıştığı bir anda Uhud meydanına giriş yapıyorlar. Ters taraftan giriş yapıyorlar. Müşrikler diğer yaşlı insanı müşrikler öldürüyorlar. Huzeyfe'nin babasını Müslümanlar öldürüyorlar. Müşrik zannediyorlar. O curcenin içerisinde. Huzeyfe uzaktan babasını görüyor, babam diye atıldıysa da yetişemiyor, geldiğinde babası gitmiş. Cenazesinin başında dediği cümle şu, o anda insanın sabrını, sebatını tutması ne kadar zor bir hadisedir, Allah sizi affeylesin diyor, o babamdı diyor, o mümindi, onu katlettiniz diyor, onu öldürdünüz. Çok üzülüyor, herkes üzülüyor tabi. Tabi savaş bittikten şehitler toprağa verildikten sonra Peygamber Efendimiz onun diyetini Huzeyfe'ye ödemek için tabi diyet hazırlığı yaparken Huzeyfe radıyallahu an yani katilinden akilleden diyet hazırlığı yaparken Huzeyfe radıyallahu an hayır diyor mümin ben onun diyetini almayacağım diyor mümin kardeşlerine bağışlıyorum bu bir hataydı hatayla babamı öldürdüler. ...inşallah Mevla da affeder diyor. Böylece ikinci bir değer... ...insanların gözünde de... ...Peygamber Efendimizin gözünde de... ...ikinci bir değer kazanılıyor. Şimdi bazı değerler var. Bunlar parayla ölçülmüyor. Son derece kıymetlidir. Huzeyfe radiyallahu anh... ...bu parayı alsaydı... ...birkaç yıl sonra belki yer bitirirdi. Ama böyle yapınca ne hatırası bitiyor... ...ne insanlığa bıraktığı... ...geriye bıraktığı... ...o değer bitiyor, insanlık değeri bitiyor... Kendisiyle ilgili bu dünyadan bir de öbür dünyaya gidiyor. Evet. Böyledir. Dört. Hataya benzer adam öldürme. Ya bir hatayla adam öldürme dedik bir de hataya benzer adam öldürmeme çıktı. Evet çıkıyor. Adam öldürme yani niyeti bunda yok. Bu farklı bir şey. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi göreceksiniz. Şimdi inşallah ilk önce anlatayım da sonra şey yaparsınız. Nedir? Bir tanesi yere halının üzerine unut, Evlerde düşünün şimdi. talebe bir düşünün. Ranzada var. Bir tanesi yere uzanmış dert çalışırken. Üst ranzadaki bir düşüyor. Bunun üzerine alttakini öldürüyor. <gülüyor> Üstüne düşüp öldürüyor. Allah rahmet eylesin. Bizde askerde bir arkadaş düşmüştü. Gümdi de deprem gibi sallandı oda neredeyse. Bakın uyuyor mu dediler, öbürü vallahi uyuyor dedi. <gülüyor> Yerde uykuya devam ediyor. <gülüyor> Şimdi yukarıdan aşağıya bu insanın öldürme hedefi yok. Aklından bir şey geçmiyor, şu geçmiyor, ne olsun. Yukarıdan öbürünün üzerine düşüyor, adamı öldürüyor. Veyahut da bunun daha garibi var yani tabii. Anneler çocuklarla çok yatarlar üzerken, emzirirken anne uyurgalır. Bir de hele çocuk geceleri konser verdiyse, sabaha kadar anneyi uyutmadıysa, sabah da anne çocuğu emziriyorsa, uykusuzluktan uyiyip de kalıyorsa, maazallah çocuğun üzerine devrildiğini düşünün ki %99 olmuyor. Mevla koruyor. Bu da olmuyor ama olduğu da var. Birkaç yıl evvel böyle bir hadise olmuştu. Hatırladığım kadarıyla ekranlara düştüm. Böyle bir hadise olmuştu. Annenin o çocuğu öldürdüğünü düşünürüz. Yani buna hataya benzer adam öldürmedi. Hiçbir düşmanlığı yok Hiçbir şey yok ama olabiliyor. Şöyle yazıyorsunuz bunu derleyip toparlamak için. Uyurken başkasının üzerine düşme veya çocuğun üzerine devrilme ...gibi ölümlere denir. Bunun hükmü de... ...hata ile... ...adam öldürme gibidir. Beş... Ölüme sebep olma. Bir insanın kendi mülkü olmayan bir yere çukur kazması Yüksek bir yere yuvarlanabilecek taş koyması ve neticede ölüme sebep olması bu çerçevede değerlendirilir. Şimdi şöyle diyelim bir insan kendi mülkünde bir kuyu kazdıysa herhangi bir işi için bu tabidir. Yani bir başkasının izinsiz onun mülküne girmesi doğru değildir. Bunun kendi mülkünde kuyu kazdı, çukur kazdı değil normalde suçlanmaz. Şimdi çok fazla kalmadı ama eskiden diyelim ki köyler kapalı ekonomi hakimdi. Köyde turp yetişti fazla turp yetişti ne yapacaksınız depo yok şu yok bu yok gömerlerdi. Yani bir çukur kazıyorsunuz, turpü içerisinde gömüyorsunuz ağzını da kapatıyorsunuz. Turp dolayısıyla hem bozulmuyor, ne oluyor? Hem de işte büyüğü çok fazla büyümüyor. Hafif gene çil ve verdiği filizlendiği olur ama büyüğümüz koru. Lazım oldukça oradan çıkarıp çıkarıp alıp yer, yenir. Bu ve benzeri çukurlar kazılırdı. Kömür yapmak için eskiden çukurlar kazılır. İçerisinde şimdi öyle değil, yığarak yapıyorlar kömürler ama eskiden çukur kazılırdı, örtülür. Ve örtü için için yanarak kül olmazlardı. Ne olur? Kömür olarak kalır. Yanır, onu hazırlardı. Bunun gibi çukur açtın. Oralarda ne yapacaksın? Kendi bir ihtiyacını göreceksin. Veya sarmış çukur açtın. Oralarda su biriktireceksin. Ama geldi oraya birisi düştü. Bu böyle değil. Ama senin olmayan kamu malına, ormana bazen hayvanlara tuzak için bu nevi şeyler yapıyorlar. ve herhangi bir yere çukur azarsan, Bundan dolayı belki öldürme hedefli olmasan da oradan herhangi bir şey çıkartmış olsan da veya gelip giden domuzlara şuna buna işte oralarda çukur kadar tuzak kazmış olsun da nedir bu? Bir başkasının ölümüne sebep olursan bir suçtur. Başka bir yere, kamu malına, başkasının yerine hepten zaten çukur açma hak ve salahiyeti normalde yoktur. Belediye çukuru Belediyenin çukuru da... <gülüyor> Şimdi ya açık bir ihmaldir yani netice itibariyle ama kamu malınadır. Bunu yapan insanlar e, ölüme sebep veyet vermekle suçlanabilir. Yerine yerine göre incelemesinde fayda var. Tabi sadece belediye çukuru diyorsun. Açılıyor. Mesela çukurun kapağını alanlar yani belediye çukur diye atmış. ağzına demir kapak yapmış geliyorlar o kapağı arabaya götürüp tıkır tıkır tıkır, tıkır götürüyorlar. Niye gidip hurdacıya satacak parasını alacak. Sonra ne oluyor? Geçen araba ondan sonra ben gözümün önünde arabanın sağ ön tekeri bir vurdu oraya. Teker yerinden fırladı gitti. Araba sürüklendi. Sonra takla attı. Kaydı gitti zeminin üzerinde. 50 metre kaymıştır. Şöyle olarak yazık yaz, kim bilir ondan sonra kaç kişinin oldu. Tabii benim gördüğüm o. Gözümün önüne rast gelen o. Bu ve benzeri. Kapağı çalıyorlar. Bildiğin belediyenin koyduğu kapağı çalıyor. Onu satacak. Bizim Yav, Ayş, Yavuz Sultan Selim'in e, kızı, Şah Sultan. Camiinin 14 musluğunu çalmışlar. Musluğu söküp almışlar. 14 musluktan su fışkırıyor. Yani zarar edilmiş su. İstirahat edilmiş. Önemli değil. O musluğu gidecek hurdacıya, hurda fiyatına satacak. Önemli. Biz bu gençliği, bu nesli, biz bu hale getirdik. Kendi kendine bu hale gelmedi. Yaşay olarak. 14 Kaç 10 yılda neydi ya 10 10 yılda 15 milyon ha 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan bu o yaratılan gençlerden yani bu anlayış içi boş maneviyeti boş yani ya, hedefi yok gayesi yok yarını yoksa böyle olur olacağı budur evet. Zaten kaynaklık kaybolu öyle oluyor. Evet. Tamam. Böyle bir durumda, böyle bir durumda insan ölümüne sebep olmuşsa şu hükümler tereddüb eder. akile üzerine diyet. Tamam, birincisi bu. Ölüm sebebiyle günah yoktur. Çünkü öldürme hedefi yoktur. Ölüm sebebiyle günah yoktur. İhmal sebebiyle vardır. Seffaret yoktur. Çünkü fiilen öldürme yoktur. Miras mahrumiyeti de yoktur. Çünkü öldürme fiili yoktur. Miras mahrumiyeti bunda yok yani çünkü yani insan gelecek o çukura düşecek edecek gidecek böyle bir öldürme planı olmaz normalde ölme sebebiyet olabilir herhangi bir düşebilir ama ben hani meşhur bir hikaye var Nasrettin Hoca ya atfederler bütün şeyler de garibanın başına gelir bereket versin bizim temel çıktı da Nasrettin Hoca'yı bir sürü suçtan kurtardık. Nasrettin Hoca'nın güya birisine borcu varmış. Adamcağız gele gide, geri gire bıkmış. Sonunda geliyor. Hoca yeter artık diyor. Ver şu borcu diyor. Hiç korkma diyor. Bu sefer borcunu vereceğim. Hoca bu garanti nereden söyle de benim de içim rahat etsin diyor. Hanımı çalıya gönderdim diyor. Hanım çalıyı toplayıp gelecek. Onu su yoluna dikeceğim. Gelip geçen koyunların günleri ona takılacak. Birikecek. Evdeki eskilerle beraber satacağım. Paranı ödeyeceğim diyor. Adam bütün bu ülkeyi dinleyince gülmeye başlıyor. Hoca keyifli keyifli olan diyor, Aldım peşin paranın kokusunu gül bakalım diyor. Şimdi ben bir yere çukur kazanacağım, o adam da tesavvı oradan gelecek. Sonra o çukurun içerisine düşecek ve benzer edecek böyle plan olmaz. Yani bu öldürme planı değildir. Netice itibariyle bundan dolayı nedir? Miras mahrumiyeti yoktur. Ama bu ihmal, bu yapılan ciddi bir hatadır ve bu hatadan dolayı ne olur? hem cezalandırılabilir hem de dedir vebal evet vardır. Noktaladık. Şimdi başlık atıyorsunuz kısas diye. Onu orada dursun ama tekrar gerisin geri dönelim. Demek ki her adam öldürmede niye ölüyor? Kısas yokmuş. Öldürmenin kendi arasında epey çeşitleri varmış ve çeşnileri varmış. Haliyle kısas bir tek nerede vardır? Kasten adam öldürdüyse ve bunun için öldürücü silah kullandıysa, kısas orada vardır. Onun dışında kısas yoktur. Hocam bu, hani Hazreti Ali'nin efendim diyor ya kalbini yarımlamak mısın? Ya, Hazreti Ali'nin Halid'in, o işleri halit yapar. Bir de Üsame de var. O hangi gruba ya, Değil, yani şu olarak, ona hiçbir gruba sokamazsın. Ondan da şey yapamazsın ama yani bunu fiili hata, günah bölümüne sokarsın. İhmal var. Çünkü e, halit e, hatta bir rivayette şöyledir, adam sabaitü, sabaitü diyor. Sabaitü ne demek? Döndüm demek. Artık e, tevhid inancına da inan bir tek Allah'a inanan, başka bir şey bilmeyen bir grup var. Müslümanlar da ona inanan, bir Allah'a inanıyor, başka hiçbir şey bilmiyor. Müslümanlar da, büşrikler ona benzetiyorlar, Müslüman olana sabaitü ediyorlar Adam da Müslüman olma aklına gelmiyor, iman ettim de aklına gelmiyor, sabaitü diyor. Haridip ne verir? Ona da kabul etmediği gibi bir ölüm korkusuyla söyledi. Sayede e inandığı için söylemediği bir kanat yürütüyor. Bundan dolayı vebaldir. Peygamber Efendimiz de onlar için e, diyet de biliyorsunuz harbidir, diyet de ödemiyor, cezalandırmıyor da ama azarlıyor. Azar yerine göre bir cezadır. Tazir cezası denilen içerisinde azar da vardır. Kalbini yardır mı? Baktın mı? Hatta üsamen diyor, Keşke bundan o günden sonra Müslüman olsaydım diyor. Çok ya, Efendimiz o kadar çok tekrar ettiği gidiyor. Bazen azar dediğim gibi hapis cezasından daha tehlikelidir, daha yaralayıcıdır. Le evet, Şimdi, le şiddet. Şey, şey Şimdi iş kazalı, işte eğer iş kazasında işte hakime düşen görev bu, makinenin yapının iş e, nasıl diyeyim, e, işçinin tavrının, işverenin tavrının ölümü yani sebebiyet mi verme? yoksa kendiliğinden meydana gelme bir kaza mı olduğu cihetinde olmalıdır. Eğer ölüme sebebiyet verme yani bu aletteki bozukluk aletin patlamasına işte kolunun çıkmasına bu birisine vurmasına ölüme sebebiyet bölümüne sokabilir. Yani her birinin ayrı ayrı incelenmesi gereken bir noktadır esasen. Değil mi? Hah. Görmedim ya. Evet. Hocam günümüzde tıbbi ilaçlarla veya eskiden beri zehirli ilaçlarla veya maddelerle insanlar öldürülüyor. Bunun hükmü nedir? Evet, bu e, ilaç şunu diyeyim. Galiban insanı öldüreceği, yani ölüm gücü yüksek olan bir ilaç olursa ve öldürücü dozla verilirse silahla adam öldürme bölümüne girebilir. Anlaşıldı. Anlaşıldı. E, çünkü ya, ilaçlarda biliyorsunuz zehirlerde kişinin vücudu, yani vücuda kan oranının da tesiri vardır. Ama öyle zehirler vardır ki bütün bunların önüne geçecek güçte ve yüktedir. E, günümüzde aynı zamanda biliyorsunuz kimyevi bombalar da var artık. Bütün bunlar nedir? Karsen silah gibi kullanılır ve adam öldürmeye sebep olur. Evet bu kullanılabilir. Şimdi... Ama ilacın yani hani bayıtma ve benzeri dozu düşük ise yine hakime işte hakime demin de dedim ya büyük iş düşüyor. Bu ilacın cinsi nedir? şey haval edecek. Öldürme düzeyi nedir? Sarın gazı gibi midir? Başka bir şey gibi midir? Buna tespit edecek. Evet. Galiben öldürülüyor öldürüyor ise silah gibi kabul edilir. Evet. Kısas gerektiren bir cinayet işlendiğinde kısası uygulamak katilin temizlenmesine sebep olur mu? Evet katil eğer bu katilden dolayı gerçekten pişman olursa arkasından da şeriatın verdiği bu cezaya rıza gösterirse ikinci bir defa sorgudan geçmez. Bundan muhasebe edilmez. Hani maiz diyor ya ya Rasul, ben Rabbimin huzuruna temiz varmak istiyorum diyor ya aynı şey bunda da geçerlidir. Eğer öyleyse olmaz, değilse tabii olur. Yani bu bundan dolayı muhasebe edilir. Evet. Evet. Evet. Kendileri pişman olduysa onu da vurguluyor. Bir öğrenci derneği çalışıyoruz. Öğrencileri bazı gezilere götürüyoruz. Bazı gezilerde bulunduğumuz bölgeye belediye tarafından ağırlanıyoruz. Beni düşündüren bu gibi yerlerde yediğimiz, içtiğimiz, kaldığımız mekanların parasını derneğe Ödemeli miyiz? Derneğe mi, belediyeye mi? Yani beni bu düşünce çok rahatsız ediyor. Yani şöyle mi götürüyoruz derken, yani şoför olarak gidip de onlar onlara katılarak mı yapıyor? Bunlar normal ya, şundan dolayı e, şey yapmayın, öyleyse de böyleyse de e, bu normal bir şey. E, vaktiyle çok sarhoşlar yedi de o bizim ölçümüz olmaz. Ne olur yani bir ziyafet e, insanlara sunuluyorsa Diyelim ki öğrencilere sunuyorsa bunu getiren insan veya başlarında bulunan hocalar veya o insanların velileri dışlanamaz yani orada onlara e, tabii olarak çağrılırlar ve bu insanlar da oradaki yeme iştirak ederler yani bunda sıkıntı yok. Ama bunu bir alışkanlık haline her grup görüyor peşine takılayım ben de oradan geçireyim diyor bu başka bir konudur ama bunda sıkıntı yok.